ve نشهد أن محمدًا أبده ورسول أما بعد فيا إبراد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين تتقوا والذين هم <محسنون> قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم أوزب الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقاتلون في سبيل الله وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اتَّاوُودِ فَقَاتِلُوا اِنَّ كَيْدَ كَانَ صَدَقَ اللّٰهُ Okuduğum Nisa Suresi 76. ayette Cenab-ı Hak olarak iman edenler Allah yolunda savaşım verirler. Kafirlerse tağut yolunda savaşırlar. Siz şeytanın dostlarıyla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 Dava ve davetci kimliği nasıl beylesin? Bu kadar zulme karşı tepkisiz kalan, dilsiz şeytan konumuna düşen insanlardan eylemesin. Ela inna sen el kelam ve bla nizam. Kelamullahi melikil azizil alam. Kemakal Allah tevareke ve taala fil kelam. Ve iza kureyel Kur'an festmi Ve ansıtu la alhi Aüz bıllahim ne Şeytanı Rjeem Bismillahi Rrahmāni Rrahīm İnna Dīna īndallāhi l